Şimdi benim sorum bu televizyonda öne çıkan insanlar siyasetçi olabilir veya de akademisyen olabilir. Evet. Bunlara karşı mesela kızıyoruz bazen olumsuz şeylerine. Bununla alakalı işte gıybiyet açısından sıkıntısı nedir yani? Bunlara kızmamızın sıkıntısı nedir diye mi sordunuz efendim? Evet yani bazı şeylere kızıyoruz ya şimdi mazum, günlenden dolayı. Evet. Ee, onunla alakalı Peki. Peki soralım hocamıza. Teşekkür ederiz Cihan Bey. İzmir'e ve sizlere saygılar, selamlar. Kızabilir miyiz hocam? Yani kızdığımızı acaba yani bazı tabii kimleri kast onu da bilemiyorum ama biz evet. yani kişilerden olayı uzak tutarak evet. konuşalım. Kim olursa olsun karşıdaki insanın da bir birey olduğunu, onun da bir takım hakları olduğunu maddi ve manevi anlamda o haklarına da o hakları da mutlaka saygı göstermemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Evet. Karşıdaki kişi her kimse, her kimse ona karşı mutlaka e, yarın e, hesap kitap e, sorulacağını, yarın onun da e, aleyhinde yani bilip bilmeden konuştuğumuzda hatta evet. kızmak diyor. Acaba kızmanın sınırı nedir? Nasıl e, bir kızma? Yani nasıl bir kızma? Gerçekten e, bir haksızlık, bir e, daha doğrusu kendisine karşı bir mağduriyet söz konusu ise, herhalde e, iletişim e, Kanallarının açık olduğunu düşünüyorum. Evet. En azından bu hak talebinde bulunması veya mağduriyetinin giderilmesi konusunda, haksızlığının giderilme, yapılan haksızlığın giderilmesi konusunda mutlaka e, o kişilerle görüşebilir bir şekilde yani hak arayışını sürdürebilir ama e, yani gördüğü insana daha doğrusu hakaret içeren veya onun insanlık, e, insan olarak, birey olarak hakkına saygısızlık etmeyi kim olursa olsun, yani yapmamamız Kişilik lazım. Haklarına Kişilik haklarına gerek. saygı göstermemiz lazım. Yani kızmak tabiri biraz daha geniş anlamda ama evet. herhalde küfür, saygısızlık olmamalı. Çünkü kim olursa olsun o da bir insandır. Evet. Onun da hakları vardır. Ona saygı gösterelim.